اذي مرحبا السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ ve kileri inananlar, diğerleri de onunla inanır ve imanları için dua ederler. Allah'ın cennetini ve cehennemi bilenler, Allah'ın cennetini ve cehennemi bilenler, Allah'ın cennetini ve cehennemi bilenler, Allah'ın Geçen hafta tedavi amaçlı İstanbul dışında bulunduğumuz ilanını duyan bazı kardeşlerimiz telaşa düşmüşler. Ee, rahatsız olduğumuzu düşünerek bize ulaşmaya çalışmışlar. Tabi ulaşamayanlar da üzülmüşler. Ancak elhamdülillah afiyetteyiz. Tabi hastalıklarımız sürekli hastalıklar olduğu için... Şeker gibi, Behçet gibi, işte iltihap normatizma gibi hastalıklar, geçici hastalıklar değil, sürekli hastalıklar. Bize de uygun düşen hastalıklar. Çünkü günahlarımız sürekli olduğu için, sefaretlerimiz de sürekli olması münasip düşüyor. Bu itibarla kul kusursuz olmaz, Rabbi mahsus olmaz. Böylece bize hastalıklarla, Rabbim temizler de huzuruna temiz kabul eder diye, itikad ederek yaşamaya devam ediyoruz. İman ile, Kur'an ile, abdest ile, namaz ile. Hayatımızı sürdürmeye çalışırken ve Rabbimize kavuşmayı beklerken tabi şu dünyada kaldığımız sayılı nefesler süresince sizlerle buluştuğumuz siz sevenlerimizle, dinleyenlerimizle Allah için bizi sevenler, Allah için bizi dinleyen kardeşlerimizle buluştuğumuz şu mübarek saatler bizler için çok önemlidir. Tabi evvelce herkesin ayağına e, yurt içi yurt dışı nerelere efendim gidebilme imkanlarımız varken şimdi sağlığımız sıhhatimiz vaktimiz saatimiz buna el vermiyor e, bu itibarla internetlerden olsun dünyanın her bir tarafından olsun e, sevenlerimiz Allah için e, kurulan bu meclisleri bu, yapılan bu dersleri e, takip ediyorlar allah Teala ve Tekeddes Hazretleri de onları takip ediyor Rabbimiz her şey üzerine şahitlik ediyor, gözcülük ediyor, muhafızlık ediyor. Rabbimiz sebarik teala şu saatleri eğlencelerle, oyunlarla, filmlerle, dizilerle geçirenleri de görüyor. Sizin gibi ayetlerle, hadislerle, ilmi sohbetlerle geçirenleri de görüyor ve böylece Rabbimiz bizden razı oluyor, memnun oluyor ve bu rızası gereği ölürken de kabirde de mahşerde de inşallah sonu cennette de rıza üzere muamele göreceğiz. Onun için tabi şu saatleri Allah için ayırmak şu vakitleri Rabbimizin razı olduğu dersleri dinleyerek geçirmek bir ihsandır. İhsan güzel amel işlemek manasındadır. Rabbimiz El cezaul illa ihsan. Güzel amelin karşılığı ancak güzel mükafat olur buyuruyor. Bu ayet-i kerime Ar Rahman Suresi'nde bu manada olduğunu da anlamakta kolay değil. İyilik yapmanın karşılığı iyilik görmektir şeklinde tabii bir lügat manası vardır ancak daha 80 senesi öncesinde o zaman daha çocuk gelecek yaşlardayım Rize Pazar'da okumaktayım e, köyden iniyoruz işte haftada bir bazı iki haftada bir e, çarşıya iniyoruz pazarın içerisine o zaman orada Allah dostlarından bir zat var idi çok da yaşlı ve kambur bir zat e, ben de o zaman tabi e, İslami kıyafetler giyiyorum yaşımda çok küçük olmasına rağmen oralarda da e, tabi böyle şeyleri görülmemiş. Ama o zat yani hakikaten Osmanlı'dan kalma ve bir zat. E, beni çarşıda gördüğü zaman ben kendisini tanımıyorum. Oralarda da o zamanlar öyle insan da yok. Bana bu ayeti okudu. Ama bir şey konuşmadı benimle. Sadece bu ayet kerimeyi okudu geçti. El cezaeul ihsan illel ihsan ben tabi onun okuduğu ad kerimeyi aklımda tuttum. Ama ne manada okuduğunu ve bana ne demek istediğini hiç anlayamadım. Ama tabi ki sonralardan anladım ki saatlerce bana konuşup beni teşvik etmekten daha önemli bir ayet okumuş. Ne dedi? Bu ad-ı kerimeyle bana ne demek istedi? Sen bu gençlik yaşında efendim anneni babanı, yakınlarını bırakmışsın gelmişsin bu gurbet diyarında efendim Kur'an okuyasın işte ayet halis öğrenesin diye vakit geçiriyorsun ve e, nefsin hiç hoşlanmadığı ve insanların hoş bakmadığı e, bir kıyafet giymişsin böylece bir ihsanda bulunuyorsun yani güzel amelde davranışta bulunuyorsun Mevla da buyuruyor ki güzel amelin karşılığı güzel mükafat olur Demek istemiş bana meğer de ben bunu seneler sonra anlayabildim. Hakikaten sizin de şu anda bu dersleri dinlemeniz elbette ki bir ihsandır. Güzel bir davranıştır. allah Teala ve Tekediz Hazretlerinin sizi gözetim altında tuttuğunu bilerek onun Kur'an'la karşı, onun dinine karşı, ayetlere ve hadislere karşı vazifenizi, ilim tahsil etme vazifenizi yerine getirmek üzere radyolarınızın başına geçtiğinizi Mevla görmektedir. E bu ihsanınızın bu iyi davranışınızın karşılığı da tabii bu saatlerde başka e, keyiflerle, zevklerle, eğlencelerle meşgul olanlara rağmen sizin bu vaktinizi efendim bu tatil gecenizi bu şekilde değerlendirmeniz inşallahurrahman Rabbimiz tarafından ihsan ile karşılanacak Büyük mükafatlar alınmaya vesile olacaktır. Biliyorsunuz yakında namazla ilgili Mevlid kandilinde yetiştirdik. Dinin direği ve müminin miuracı namaz isimli eserimiz piyasaya çıktı. Dili ayıncılık tarafından tad edildi, neşredildi ve baya da ses getirdi insanlarımız istifade etmeye başladıklarını. Beyan ediyorlar, çok haberler geliyor, çok insanların işte... Karım namaza dikkatli değildi kitap okuduktan sonra namaza önem vermeye başladı işte kocam şöyleydi vesaire haberler bize ulaşıyor. Bundan seviniyoruz inşallah okuyanların hürmetine, onların duaları bereketine bize de Rabbimiz Tebbarek ve Teala lütfeder, keremiyle muamele eder. Sadakayı cariye Rabbim kabul eder bu eserleri. Ve arkamızdan okunan, okundukça, dinlendikçe insanlar ders yapmaya başladılar kitaptan. Ee, meclisler kuruyorlar, evlerinde otururlarken aile içerisinde olsun, misafirler geldiğinde hemen her gün e, bazı gençler toplanarak efendim e, bir hadis-i şerif okuyorlar falan. Bu haberler tabi bizi sevindiriyor. Bu yolun dertlisi az kaldı. Müşterisi az oldu. Ayet, hadis dinleyeyim, okuyayım diyen e, bu zamanda bu işe merak eden çok az var. Allah sayılarınızı artırsın. Ama tabi ki bu dünyaya bir defa geldik. Büyük bir sorumluluk altına girdik. Çok büyük mesuliyet taşıyoruz. Bu emaneti yüklendik. İman emaneti, namaz emaneti, abdest ve gusül emaneti, bunlar özellikle emanet mefhumunun baştaki, başta gelen efendim, maddeleri. Şimdi, artık eğlenmeye, gülmeye demeye vaktimiz yok. Biz şimdi bu emaneti nasıl taşırız? İmanla nasıl çene kaparız? Kabirde ne cevap veririz? Mahşerle nasıl dostların arasına katılırız? Bunun çaresine bakacağız. Şimdi yaratıldık bir defa. Yaka ele verdik. Efendi çok güzel tabiridir. Yaratıldın, yaka ele verdin. Yani şimdi bundan sonra kendini öldürsen cehenneme gidersin zaten. intihar haramdır. Onun için yapacak hiçbir şey yok. Ancak Rabbinin buyurduğunu yapacaksın. Başka bir çare yok. Bu itibarla diyorum. Yani şimdi bana ben bu kadar şeyler okuduğum için fazlaca da sabahlara kadar kitap tutup ederim, ayetler, hadisler çok okurum. Şimdi bu kadar sorumluluğu görünce ahiretteki bu kadar zorlukları, mahşer sıkıntılarıyla ilgili rivayetleri okudukça falan hakikaten yani Ömer radıyallahu anhlerin, Ebu Bey Sıddık radıyallahu anhlerin dahi ağladıkları, sızladıkları, ne olacağız dedikleri bir durumda. Bizlerin keyifli olması sağlam akılla, gerçek imanla, yakini imanla bağdaşır bir hal ve tavır değil. Ama ne yapacağız? Şimdi bana deselerdi tabii, e, yaratılmayı mı, yaratılmamayı mı tercih ederdin diye bir seçim hakkı verseydiler, e, varlık alemine çıkmak mı isterdin, yoksa yokluk aleminde kalmak mı dilerdin diye bir teklif getirseydiler, böyle bir şey yok ama. O zaman tabii ki varlık alemine çıkayım diye belki isteyebilirdim işte dünyaya çıkmak isteyen çocuk gibi ama şimdiki aklımda bakıyorum da e tabii yaratılmamayı tercih etmek daha akıllılık olurmuş. Ve şimdi diyorum tabii keşke yaratılmasaydım. Neden? Çünkü çok büyük ağır sorumluluklar altına girmişiz bu emaneti yüklenmişiz şimdi de altından nasıl kalkacağız diye kara kara düşünüyoruz. Ben bunu neye göre konuşuyorum? Tabi neye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine ve büyüklerimizin sözlerine göre konuşuyorum. Yani <gülüyor> Kainatın hürmetine yaratıldığı alemlerin rahmeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Keşke Muhammed'in Rabbim Muhammed'i yaratmayaydı. <gülüyor> Bu olursa, O dehşetleri, o şiddetleri bildiği için Lev <gülüyor> te'alemune öyle bahis Benim bildiklerimi bilseydiniz, başınıza neler gelecek, neler geleceğinin farkında olsaydınız, elbette çok ağlar, az gülerdiniz. Yataklarda eşlerinizden lezzet alamazdınız ve dağlara çıkar Allah diye bağırırdınız. Ama bilmiyorsunuz onun için keyiflenebiliyorsunuz, gülebiliyorsunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi, levkâlemul Hayvanlar insanın bildiği manada ölümü bilseydiler, bir tane hayvanda et bulup da yiyemezdiniz, bir tane tavlı etli hayvan bulamazdınız. Çünkü et veya dertle beraber birleşmez. Dert yağı eritir, eti giderir bu itibarla. Siz ölümü biliyorsunuz, Gözünüzde görüyorsunuz, en yakınınızı, sevdiğinizi gömüyorsunuz. Sonra da yine gülüyorsunuz. Ama hayvanlar bile sizin bildiğiniz anlamda ölümü bilseydiler bir tanesinde e, et bulamazdınız. Buyurduğu üzere sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi leyte ömmiylem telidni, keşke anam beni doğurmasaydı diyen peygamberlerin haddi hesabı yok. Sahabenin değil, peygamberlerin haddi hesabı yok. Evet, <gülüyor> Keşke bir koç olsaydım da beni kesselerdi, yeselerdi. Hz. Ali Efendimiz böyle derse. Keşke bir müminin göğsündeki kıl olsaydım. Ebu Sıddık radıyallahu anh böyle derse. Ben e, kesilen koparılan bir ot olsaydım, ağaç olsaydım derlerse. Sahabe-i Kiram gibi büyükler. Bizim ne dememizi bekliyorsunuz? İyi ki dünyaya geldim, neler gördüm, neler öğrendim falan diyecek halimiz yok tabii ki. Bakalım bu imtihanı nasıl atlatacağız? Şimdi, ahirette sorulacak, bizden istenecek vazifelerin başında elbette ki iman geliyor. Maalesef bugün iman meselesi de bayağı zorlaştı. Çünkü insanlar allah Teala ile ilgili, onun sıfatlarıyla ilgili, zatıyla ilgili, isim-i şerifleriyle ilgili e, bilgilerden yoksun kaldıklarından kuru kuruya bir Allah'a inandım demekle kaldılar. E, bu da yeterli olmuyor. Çünkü ondan sonra Allah baba demeye başladılar haşa, yukarıda Allah var demeye başladılar haşa, e, yukarıyı Allah'a mekan sinat etmeye başladılar. İşte Allah baba derken haşa, Hristiyanlar gibi Allah'ın oğlu var gibi bir ima yapmaya başladılar. Allah hakkında çok yanlış itikadlara, efendim Allah bana ne karışıyor, bu işime ne karışıyor diye. Bazı haramlara e, efendim nefislerinin canlarını istemediği e, İslamiyet'in yasaklarına karşı işte Allah'ta ne karışır bu işime gibi laflar etmeye başladılar vesaire. Dolayısıyla tabi Allah'a iman noktasında zafiyet başladı. E, meleklere iman meselesi, melekleri dişi demeye başladılar efendim. E, meleklere dişi isimler takmaya başladılar. Ondan sonra cinleri inkar etmeye başladılar. Harbuki Hazreti Kur'an'da cinlerin suresi var. Efendim gözleriyle görmediklerine inanmamaya başladılar. Hep bunlar Müslümanım diyenler tabi Müslümanım demeyenlerle ilgili konuşmuyoruz. Ondan sonra peygamberlere iman noktasında tabi efendim sallallahu aleyhi ve hadis-i şeriflerini inkarlara başladılar. Hadis-i şeriflerin kaynağını yok senedini sepetini arayalım derken e, efendim e, bu Kur'an'da yok şu Kur'an'da yok diyerek sünneti inkar, peygamberi inkar anlamında tabi bir imansızlık olarak kabul edilebilir ahiret günü meselesinde namaz kılanlar 70-80 yaşında hatimler kuranlar 3 aylar oruçlar tutanlardan dirilmeye aklım ermiyor diyenler yetişmeye başladılar efendim kader meselesi zaten hepten kadere sövenler haşa feleğe sövenler haşa Allah'ın yazısına kazasına kadene itiraz edenler beni mi buldun diyenler hep bunlar Müslüman geçinenlerden Allah Allah hayır ve şerri yaradanın Allah olduğunu unutanlar, inkar edenler yani ne diyeceğiz iman noktasında büyük zafiyetler başladı Yahudi Hristiyanların cennete gireceğini iddia edenler, hatta ilahiyattan profesörlerden, meal yazanlardan Yahudi Hristiyanlar, bizim peygamberimize inanmayan, son peygambere inanmayan peygamberler arasında ayrım yapan, Muhammed Mustafa ya anh, inkar edenlerin bile cennete gireceğini söyleyecek hocalar böyle bocalar Türediler. Artık ne diyeyim yani biz bir amen tüyü ele alsak, belki birkaç sene ders yapmak lazım. Bu iman sorulacak. Bu imanın teferruatına girilecek. Bunda tafsilat aranacak. Neye inandın, nasıl inandın? nasıl sorulacak tabii ama maalesef. Bu sırta kısaca bir itikatla ilgili bir risale yazmıştım. 90 küsur sayede. Onu küçük tutmamın da sebebi. Herkes onu ezberlesin bellesin. Soru cevap halinde itikattaki mezhebini imamın tanısın. Artık kız isteyene bile şunlardan bir imtihan edeyim. Seni bakalım kızı vereceğim. ama eli sünnet misin değil misin? İnancın ne noktadadır? Allah peygambere meleklere ahirete cennete cehenneme sıratta mizana ne inanıyorsun? Neye inanıyorsun? Nasıl inanıyorsun? İnanıyor musun? İnanmıyor musun yani? Şeklinde böyle bir soru cevap yapılabilecek Not verilebilecek, ehl sünnet olup olmadığı anlaşılabilecek şekilde itikad risalesi olur. Onu epey evvel, seneden evvel yazmıştık. İnşallah yeterli olur. Bir insan onu güzel ezberlerse, bellerse ona göre inanırsa, ehl sünnet itikadını, imanını muhafaza etmiş olur. Onda da bayağı malumat bulur. Merak meselesi, ilgi meselesi yani. İnsan itikadı tası, İmam-ı Rabbani Hazretleri bu kadar üzerinde duruyor. Bütün her mektubunda, bütün Allah dostları, bütün veliyle ilk olarak... İtikadı yani inancı gözden geçirmek, bir kontrol etmek, anadan atadan kalma bir imanla efendim ben böyle inanıyorum. Sibiyan Mektebi'nde böyle öğrendim, hocalardan böyle özür öğrendim, amin cüvillahi melaketi, papağan gibi o okuyup saymak yeterli değil. Bir gözden geçirmek, neye inanıyorum, nasıl inanıyorum? Acaba ehl sünnet itikadına ters düşen bir inanca sahip miyim? Allah muhafaza buyur. İlk sorulacak tabii ki iman. Ama bu imanı hesaba katmıyoruz. Yani iman zaten olmazsa olmaz. Müslümana ilk sorulacak olarak ele aldığımızda konuyu Evvelu ma yüş'elu anhus salah. ilk sorgu kabirde de mahşerde de namazdan başlıyor. Müslüman açısından. Zaten Müslüman olmayana böyle bir sorgu sual yapılmıyor. Fevveydillâ yüş'elu bir insun ve can hiçbir insana da cine de eğer kafir ise, dinsiz ise, imansız ise günahından sorulmayacak. Çünkü neden? Ya o Zaten imansız olduğu için ona hiçbir günah yok. Direkt cehenneme gireceğinden e, tabi mizan da yok. E çünkü e, terazi iki kefesi olduğu için iyiliği kötülüğü olanları ilgilendiriyor. Hiçbir iyiliği olmayan sırf kötülüğü olanlar için terazi mevzu bahis olmuyor. Onun için Rabbimiz Tebareke Teala öyle buyuruyor. Falan ukrimul evmel kıyameti imansızlar için kıyamet gününde bir terazi ortaya koymayacağız. Çünkü onların neyini tartacağız? E olur mu canım adam dinsiz imansız olabilir ki, kafir olabilir, kitapsız olabilir ya. Hristiyan olabilir ama iyilik yapar. Hayvana su verir, insana şunu verir, bunu verir, fakire bakar, yetim bakar gibi iyilikler ama Allah Teala onları zaten cevabını başka ayetlerde verdiği için ve kadimna ila ma amilu min amelin <Sessizlik> fe cealnahu Furkan Suresi'nde ne buyuruyor? Bir insan imansız ise, amentü esaslarına inanmıyorsa bu kişinin ne kadar iyi ameli olsa da ona dünyada karşılık veririz. Yani dünyada ona göre uzun ömür veririz, hastalıklar hasta olacaktı da ağrısı sancılı olacaktı onu hafifletiriz Veyahut bazı zenginlik veririz. Yani dünyada onun karşılığını veririz. Biz kimsenin karşılığını eksik etmeyiz ama ahirette bizden alacağı kalmaz çünkü biz onun ahirette yaptığı bütün iyilikleri e, ne yaparız e, kasırgaya tutulan bir e, kül gibi taanık bir halde bırakırız. Onun için e, ahirete imansız gidenin yaptığı dünyada yaptığı hiçbir iyilikten ahirette karşılık göreceği beklentisi olamaz. Ama dünyada karşılıklarını görür. Demek ki kabirde de mahşerde de her yerdeki sorgu namazdan başlıyor. O zaman biz namaza önem vereceğiz. Dinimizin direğini ayakta tutacağız. Ve dünyaya geliş gayemiz olan miraca Rabbimizin huzuruna kavuşma manevi yükselişlere namazla kavuşacağız. Namazla Miraç sırrına ulaşacağız. Evet. Böylece ahirete imanımızı ispat edeceğiz. Çünkü Mevlana Mevla, buyurmuştur: "Sadi billah vellezine bil ahireti." Ahirete inananlar. Şimdi ölüme inanmayan yok. Ölüme inanmayanı deli diye tımarhaneye atarlarsın. Herkesin öldüğünü arka gözüyle görüyor. Baksana. Rusya'nın devlet başkanı da ölüyor öbür tarafın. Kral da ölüyor bu tarafın. Asıl da ölüyor. Yani e, ne doktor, ne profesör, ne zengin, ne yönetici hiç kimse ölümden kurtulamadığını gördüğü vakitte herkes artık tamam o kaçınılmaz bir gerçek diye inanıyor. Ama ölüm sonrası dirilmek, ruhun bedenle birleşmesi, aynı şu anda yaşadığımız bu insan halimizle, mahşere çıkışımız, orada hesaba çekilişimiz, cennet ve cehennem ile karşılaşmalar, işte bunlar ahiret. Ahirete inananlar yüminü nebi, Kur'an'a da inanırlar. E şimdi, bir Yahudi, bir Hristiyan, ahirete inanıyor. Ehli kitaba sorsan, cennet var, cehennem var, ahiret var diyor. Ama Kur'an'a inanıyor musun? Ona inanmıyor. E Mevla buyuruyor çelişkidedir. Çünkü ahirete inanan nasıl Allah'ın bir kitabına inanır da öbür kitabına inanmaz? Nasıl Allah'ın bir peygamberine inanır da öbür peygamberine inanmaz? O zaman onun ahirete imanı yok. Demek ki ahirete iman ne gerektiriyor? Bir, Kur'an'a imanı İslam'a girmeyi çünkü Kur'an'a iman, Kur'an'a inandın mı ne diyorsun Kur'an? Hulufistil Hep birden topluca İslam'ın bütün meselelerine teslim olun diyor Kur'an. Eh, ahirete inanıyorsan dirilmeye inanıyorsan Kur'an'a inanman gerekiyor. Kur'an'a inandığın zaman da İslam'a girmen gerekiyor. Ee, bunlar birbirinden ayrılmaz. Birbirini izam eden, icam eden şeyler. Ve hüm alâ solâti peşinden ne buyuruyor? Onlar ki namazlarını muhafaza ederler. Şimdi demek ahirete imanın e, getirişi gerektirdiği bir Kur'an'a iman, iki namaz kılmak da değil ha namazı muhafaza namazı korumak bu ne anlama geliyor vakti vaktinde kılmak abdestini kuştunu güzel almak e, vaktini geçirmemek kazaya bırakmamak ondan sonra gafletle vakit geçirmemek ya bunlar önemli şeyler tabi evvela namaza iman meselesi devreye giriyor çünkü zaten namaza inanmayanın e, efendim, imanı yoktur e amentüde namaza inanmak diye altı şarttan biri yoktur dersen e, ve kötü bir ne oluyor Kitaplara iman. Bizim kitabımız Hazreti Kur'an, bizi bağlayan, amel etmemiz gereken kitapta inna salate keanat alel Namaz inananlar üzerine vakitleri belirlenmiş olarak farz kılınmıştır Allah buyuruyor. O zaman demek ki namaza iman Kur'an'a imanla birlikte zikrediliyor. Namaza imanın önemi çok büyük. Osman Ali Affan radıyallahu rivayet-i hadis-i şerifte ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Men alime ennef salati hakkun vacibun de cenne. Namazın farz olduğunu, gerekli olduğunu, hak olduğunu, Allah'ın kulları cenne hakkı olduğunu, kulların Rablerine borcu olduğunu bilen kişi... Yani sadece şu imanla دخل el cenne, Cennete girdi buyuruyor. Tabii ki şimdi e, Beyhakı şu Abu İman'da rivayet ettiği ve şair birçok kaynaklarda geçen bu hadis-i şerife bakılırsa hakikaten namazın farziyetine inanan namazı Allah'ın kullar üzerindeki hakkı bilen cennete girdi. Buyrulduğu için hakikaten e, bu imanın da namaza imanın da önemini ifade etmekle beraber Hanzala el-Katib radıyallahu taala'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif de bu hadis-i şerifi biraz açıyor ayet ayeti tefsir ettiği gibi hadis-i şeriflerle hadis-i şerifleri izah ediyor. E onun için tabi birine bakılaraktan hüküm verilmeyip diğerleri de okunaraktan bir karara varmamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim diyor. Hanzele Hazretleri Radiyallahu Anh, "Men hafaza ala's salavatil hamse ve kuyuhen ve sucuduhunna ve ma baqiyetuhunna, alim annahu min indillahi dakhal el cennet." Demek ki Beş vakit namaz. Bak 5 olarak geçiyor. Burası da çok önemli. Çünkü şimdi bir takımları küredi. Namazı 3 vakte indirme gayretine girdiler. Kur'an'da 5 vakit namaz yok diyorlar. İşte bunlar Allah muhafaza etsin iman dairesinden çıkıyorlar. Çünkü namazın 5 vakit olarak farz kılındığı hem Kur'an ile, hem sünnet ile, hem icmai ümmet ile e bütün delillerle birlikte e, sabit olan bir ferizadır. Dolayısıyla bunda şüphe edenler ve mütevâtir olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bugüne kadar bütün ümmetin alimlerinin hiçbir görüş ayrılığı nakledilmeksizin e, beş vakit namazın farziyeti hakkındaki ittifakları, söz birlikleri de bağlayıcı oluyor. Onun için ise işte bu hadis-i şerif Ahmet-i Dehanbel Müsnedde rivat ediyor. Tabarani ve yakı, e, kaynak veriliyor. Beş vakit namazı muhafaza eden buyuruyor. Bak. Demek ki burada beş vakit olduğu da zikrediyor. Daha birçok delil var beş vakit olduğuna dair. Rukû ihinne ve sücudine. muhafaza edecek. Rukâ doğru eğilecek. İşte üç kere Süfâne Rabbine diyecek. Rukûden kalkacak. E, kavme dediğimiz o şeyde eğilmeden duruş noktasında hareketleri dininceye kadar uzuvlarının hareketleri ee, bitinceye kadar bekleyecek işte orada diyecek kadar en az vuracak ve diyecek secdelerini muhafaza edecek ee, ondan sonraki secde oturuşta masalları hareketsiz kalıncaya kadar e, rükû secdeyi birbirinden ayıracak vakitlerini muhafaza ederse bu çok önemli bu namazın vakitleri var ee, işte efendim ilk vakti var ortası var sonu var faziletli vakti var, edasının vakti var, ondan sonra ne zaman kalır, onun vakti var, ondan sonra kılınmasının mekruh olduğu vakitler var, kılınması haram olan vakitler var, ve vesaire bu. bu. Bu da önemli. Ve alime ennevunnehakkumin indillah işte namazın Allah tarafından bir hak olduğunu, bir farz olduğunu bilirse. Demek deminki hadis-i şerifte namazın hak olduğunu, vacip olduğunu, farz olduğunu bilirse diye yalın olarak zikredilen hadis-i şerifi, bu hadis-i şerifin e, izah ettiğini e, düşünürsek, ne oluyor? Sadece namazın farz olduğuna inanmakla tehalel cenne, cennete girdi sözü gerçekleşmiyor. Bununla birlikte beş vakit namazı kılmak, rükûlu secdesini düzgün yapmak, vakitlerini de gözetmek, şartları getirildiği anlaşılıyor. Böylece evvela bir defa namazın farz olduğuna inanacağız. Ondan sonra beş vakit namazın farz olduğuna inanacağız. Bunlar önemli. E şimdi bir takım dedim, bunlar ilayette bazı görev yapan, e, hala işte ders okutan profesörlerden de var, ondan sonra e, docentlerden var vesaire. Bunlar şimdi namazın üç vakit olduğunu e, savunanlar bunların arasında e, çıkmaya başladı, üremeye ve türemeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hüzeyfer adıyla Allah'a talimat ad edilen bir hadis-i şerifte bu hakikati haber verdi ve çok evvelce bunları haber verdi. Yani 1400 sene evvel allah Teala'nın bildirmesiyle kaybı bilerek, allah Teala'nın bildirdiği nispette ölçüde, ileride gelecekte olacakları bilerek bizlere bildirdiği Huzeyfe radıyallahu ta bunu rivayet etti. Evvelü mâ tefkidûne min dinikumul huşû' Dininizden ilk kaybedeceğiniz şey huşûdur. Yani benden sonra buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem işte sahabe tabir, tabir, tabir böyle gidiyor. O arada benden sonra ilk kaybedeceğiniz ümmet olarak Huşur'dur. Yani Allah'a görür gibi namaz kılmak ve ibadet etmek, namazda sağa sola bakmamak ve namazda Allah'tan gayret bir şey düşünmemek. Yani bu çok büyük bir makam. Huşur'la ilgili e, tabi şu anda çok izah yapacak vakit bulamıyorum ancak sizleri e, namaz kitabıma havale ediyorum bir bölüm orada 100 sayfaya yakın. Yüz sayfaya yakın bir bölüm ayetlerle hadislerle huşu namazın hakikatidir, huşu namazın ruhudur. Yani ruhsuz beden, iskelet, ceset neyse nasıl işe yaramaz toprağa gömülmeye değerse e, huşu namaz da hakikaten Allah'ın içinde makbul ve muteber olmaz. Onun için huşu nasıl temin edecek bu pazardan bakkaldan alınacak bir şey değil. Huşu nedir, e, tarifi nedir, göstergeleri nelerdir, dış görüntüsü nedir, kalple ilgili konu, yönü nedir, e, nasıl kazanılır, nereden alınır, i̇şte bu hususta kim örnek alınır, dolu dolu dolu dolu dolu yani Allah, dostlarının sözleri zaten konuyu o kadar açıklıyor Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem beyanları ve kuşu için kuşu ne kadar önemsediği şey yani bir seccade üzerinde namaz kılarken seccade şal önüne serilmiş o şal seccade önüne yapılmış e, ondaki birkaç renklilik böyle bir desen e, bile beni namazda meşgul etti gözüm onlara takıldı buyururaktan bir daha bunu benim önüme sermeyin buyurarak sallallahu aleyhi ve Tabii ki bizlere ee, namazda aklı karıştıracak, gözü takılacağı şeylerden bile sakınmamız gerektiğini e, işaret ediyor. Ondan sonra kâinatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem yani öyle ki sahabe-i kiram anlatıyor, mescide girdim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bayağı uzaktayım baktım kâinatın efendisi namaz kılıyor, Ta oradan diyor mübarek göğsünün kazan gibi kaynadığını Allah korkusundan ve namazdaki o miraç hadisesinin yenilenmesinden dolayı göğsünün kazan gibi kaynama sesini duydum diyor. Ayşe anamız anh Medine'nin sokaklarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken e, içinin kayna kaynaması fokurdama sesi, kazan kaynar gibi fokurdama sesi duyulurdu diyor. E, İbrahim Aleyhisselatü namaza durduğunda bir mil, bir vaat, iki mil öteden kal çarpıntısının duyulduğu riad ediliyor. Artık orada sahabenin huşu, ondan sonra alimlerin, velilerin, o Allah dostlarını huşu, huşu edenlerin namazları, bu kuşu meselesi o kadar önemli ki yani bunu okuduğunuz zaman özellikle kuşu bölümü son bölüm, altıncı bölüm olacak e, efendim bu bölümü özellikle okuyun. Özellikle okursanız yani e, namazımızın ne kadar surette kaldığını hakiki manada bir namaz iki rekat bile namazımız belki bugüne kadar bulunmadığını ve bu namazlar nasıl Allah'ın huzuruna çıkacağımızı ve huçursuz kılınan namazların felah vadetmediğini kurtuluş söz vermediğini bunları okuduğumuz zaman hele oradaki Allah dostlarının o namazlarını dinlediğimiz zaman aman ya Rabbi yani hiç namaz kılıyorum diyecek yüzümüz kalmayacak okuyun Meraklanın, dertlenin. Ben size burada sıbahlara kadar konuşacak halim yok. Siz de şu anda o kadar uzun oturup dinleyecek haliniz yok ama tabi kitabı elinize alarak e, Dinin direği, müminin miracı namaz. Mutlaka okuyun. Bu kadar emekler verilmiş. Bu kadar ayetler, hadisler yazılmış. Yani insan oyunlarla, eğlencelerle vakit geçirirmiş. Şimdi göçek mezara girilse ilk sorulacak namaz. Mizan'da, sısıratta, bütün ahiret e, merhalelerinde, e, mahkemelerinde ilk sor, sorgu namaz. Buraya huşu da devreye giriyor. Huşu da sorulacak. Onun için kainat efendimiz ilk kaybedeceğiniz şey huşudur. olur. E, camiler dolu olacak. Öyle zaman gelecek. E, camiye girdiğiniz zaman buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bir tane huşu üzere namaz kılan göremeyeceğiniz günler gelecek. Yani o günlerde gelmiştir yani. Şu anda e, gelmemiştir diyemeyiz. Hakikaten cami dolusu cemaatte bir tane khaş'ın vasfına sahip huşu üzere kılan e, kılıyor diyebileceğimiz bir adam parmakla bile gösteremeyeceğimiz bir zamandayız. Onun için bu nasıl temin edeceğiz? Bu kuşu nasıl tahsil edeceğiz? İlk kaybedeceğiniz şey huşur. <gülüyor> Dininizden son kaybedeceğiniz şey namaz. Elhamdülillah bu biraz sevindiriyor tabii. Görüntüde de kalsa namazın devam edeceği. Ahir zamanda da elhamdülillah namazlarımız devam ediyor. Tabi cumalarda daha fazla bir iştirak oluyorsa da vakit namazlarında da oluyor. Vakit namazlarında cemaatte görünmeyenlerde illa kılmıyor anlamında değil dükkanlarında evlerinde kılanlar da çok oluyor. Ama tabii ki yeterli bir miktar değil yani 70 milyonda belki 5 vakit namazı muhafaza eden yani nasıl diyelim 5 milyon 10 milyon belki ya çıkar ya çıkmaz. Tabii bu 1.5 milyar İslam alemine nispetle hesap edecek olursa bu orantı değişebilir. Dininizden son kaybedeceğiniz şey namaz. Yani namaz bir şiar olarak, bir İslam dışarı olarak, bir görüntü olarak, bir cemaat olarak bir rükû anlamında sona kadar kalacak. <gülüyor> İslam'ın kutları yemin ediyor Muhammed Mustafa sallallahu te aleyhi ve sellem İslam'ın kurtları. kut ne demek? Tutunulacak, dayanılacak, tutunulacak, sımsıkı sarılacak. İslam'ın hükümleri işte namaz, oruç, ha zekat vesair, farzlar vacipler, sünnetler, müstehapler bunlar kulp kulp birer birer bozulacak bozulacak bu bozukluk devam edecek, ilerleyecek artarak zincirleme gidecek nasıl haber verdiği gibi oldu şu mucizeye bak ya Çıka çıka 1400 küsur sene sonra şu bizim birkaç sene içinde bu yakın günlerde çıktı. Nasıl bir mucize ya? Birkaç seneye kadar böyle bir şey duymamıştık. Elbette kadınlar hayız hallerinde namaz kılmaya başlayacak. Buna öne ayak olan profesörler oldu ilahiyattan, hocalar oldu. Ve şimdi de, İslami televizyonları olan, İslami radyoları olan, işte İslami yayınları olan, bu yayınların başında olan insanlardan, hoca geçinen insanlardan, hayır halinde kadınların namaz kılabileceğini söyleyenler olduğunu duyunca, tamamen hadislere imanım arttı yani. İman artmaz eksilmez de tabi insan gözüyle de görünce artık Allah Allah. Çünkü ben de bir yaşa geldim yani, bu yaşa kadar bu hayırken namaz kılınır şeyini hiç kimseden duymamıştım ya. Şia mezhebinden bile duymamıştım. Eğli sünnet dışı bu kadar bağırsız 72 fırkanın birinden de duymamıştım. Ne okumuştum ne görmüştüm ne duymuştum. Ama şu birkaç senedir bunu duymaya başladık. Hatta efendim bazı toplantılarda bu konu gündeme geldiğinde işte Kabe'yi tavaf da edebilirmiş efendim. Haşa ve kella. Ya bir defa hayız halinde, nifas halinde, loğsa halinde kadınlar abdestli sayılmıyorlar. Ne kadar ee, kusül alsa da abdest alsa da cünüp hükmündedirler. Kâinatı Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem inni la vuhillül mescidi lihaifın velali cünüp ben diyor camiye girmeyi günüp olan bir insan için kusül abdesti alması gereken konumdaki bir kişi için ve hayızlı bir kadın için helal etmiyorum diyor. Helal etmiyorum diyor. Kur'an okumayı helal etmiyorum diyor. Bu kadar adi var. la imesu ile mutaharun Tertemiz olmayanlar Kur'an'ı tutamaz diyor. Hayır kadın Kur'an dinleyebilir ancak okuyamaz ve Kur'an'a el tutamaz günü hükmünde olduğunda. E şimdi namaz nasıl Kur'ansız kıraatsız kılınacak? Namazın bir şartı nedir? Kıraat. Kur'an'dan okuyacak. E bu halde Kur'an okuması yasak. E Kur'an okuması yasak olan nasıl namazını serbest edersin ya? Bu ne çelişkidir. Ondan sonra efendim Kabe'ye tavafına da izin vermeye başladılar namazda kılsın diyorlar yani üyüze bir şeyler ki çelişkiler de ki Allah Teala kadınlara bu özrü vermiş ve onları mazur saymış çünkü kan kaybettikleri bir dönemde hassiz kalıyorlar güçsüz oluyorlar Allah Teala Hazretleri Hava Anamızın kızlarına bunu yazmış ama bunda onlar için bir noksanlık yok Onların bünyeleri bu şekilde yaratılmış. O kan kayıpları da onlar için bir tazelik oluyor, bir sıhhat aracı oluyor, bir yenilenme oluyor. allah Teala onların bünyesini ona göre programlamış. Bunda bir sorun yok. Evece cahiliyet döneminde hayız halindeki kadını eve sokmazlar, aynı yatakta yatmazlar, ayırırlar, ederler falan. İslam gelince bunlar hep ne yaptı? Yasak etti. Kahiyet adetlerini kaldırdı olur mu? Aynı yatakta yatabilirsiniz, aynı sofrada yiyebilirsiniz. Bunda bir e, kadınlara bir ar, bir zül, bir ayıp, bir noksanlık bir şey yok. Ancak cinsiyetine münasebet yasaklanmış. Ancak yine insan eşyilen efendim sarılabilir, efendim İslam'da ayıp ayıp yok, öpüşebilir. Ancak diz kafa arasına e, ne yapamaz? E, çıplak deriye dokunamaz. Yoksa üzerinde pijaması olduğu halde pijamanın üstünden e, dokunabilir mesela. İstanbul hükümleri hep beyan etmiş. Ama mel'unum men ete haiban e-imraten fiydi buraya. Hayzı halinde bir kadınla cinsi münasebet yapan eşiyle tabi bir kadınla derken eşiyle veyahutta da efendim bir kadına e, döl yatağı olmayan e, makat bölümünden e, cinsi münasebet de teşebbüs eden kişi lanetlenmiştir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Kuran'da Allah Teala Bakara Suresi'ne Habibim sana hayız halinden sorarlar. Bunlar hep İslam'da var. Bak hocalar mihraplarda bu ayetleri okuyarak namaz kıldırıyor. Kuran hatmedilirken hep bu ayetler okunuyor. Bunlar İslam'ın de hikmetli hükümleridir. Bunlarda ayıp yok, İslam'da ayıp yok. Bunlar sorulur, cevap istenir. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorlar. Allah Teala buyuruyor, sana soruyorlar. Ben bunları duyuyorum. Ben her şeyi işitiyorum. ediyorum. eden sen cevap ver ki bu hayız hali tabi kadın için bir sıkıntıdır, bir yorgunluktur, bir güçsüzlüktür, bir zayıflıktır. Fatihül-nisafül mahriz hayız durumunda kadınlardan uzak durun. Neden uzak durun? Yorganı yatağa ayırın, evi barkı odayı ayırın. Böyle bir şey demek değil canım. Hemen tefsir ediyor peşine. Ve la'teqrabuun ne. Cinsi temas anasında onlara yaklaşmayın. Yakınlaşmayın hatta tahurn temizleninceye kadar. Feyda't-tahurn temizlendikleri vakit işte onun hükümleri var, işte izahları var. 3 günden aşağı olmuyor, işte 10 günden yukarı olmuyor, 3'ten aşağısı 10'dan yukarısı, özür sayılıyor, o birleşmeye de mani olmuyor, namaza oruca da mani olmuyor. Efendim onun iddetleri var, müddetleri var, Bu kadın ilmalleri bu hususta e, okunması lazım, sorulması lazım. Tabii biz bunlara burada çok uzun da cevaplar veremiyoruz, haslata da giremiyoruz, kadın, hoca hanımlar da oluyor, onlar birbirlerini halinden daha iyi anlıyor. Evet. Fezatüllah her ne temizlendikleri zaman onlarla cinsi manada yakınlık yapabilirsiniz. Ama yine bu benim hanımım, ben ona istediğimi yaparım diye bir şey yok. Çünkü o senin hanımın ama senin kulun değil Allah'ın kulu olduğu için Allah'ın emrettiği, müsaade ettiği şekilleri korumak şartıyla yanaşabilirsiniz ki Allah'ın size emrettiği yönden, o da nedir? Döl yatağından. Çünkü döl yatağı bu birleşme için sağlıklı ve elverişli olarak Allah tarafından yaratılmıştır. Diğer yaklaşımlar, birleşimler hem bedene, hem ruha, hem dine, hem dünyaya zararlı şekiller ve suretler olduğundan Allah tarafından nehyedilmişlerdir. İnne llâhu tüvvâbîn. Allah çok tövbe edenleri, ühübül <gülüyor> mutetahhirîn. Temiz olanları, efendim haramlardan, günahlardan sakınanları, Allah'ın yasak ettiği yönlere yanaşmaktan sakınan, temiz duranları sever Allah. E şimdi Hayz halinde bu kadar hükümler beyan edilmiş. Teda'i salate eyyâme ekrâya kadın hayz günlerinde namazı terk eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ee, Ayşe anamız işte hacca giderken umreye giderken işte yolda hayz haline düşünce ağlamaya başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu sana niye ağlıyorsun? Belki de hayz olduğunda ondan ya Resulullah ben nasıl şey edeyim işte tam gün geldi çattı tam da ömre bulacak ben giremeyeceğim hareme. Ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki e tabii ki namazı da terk edeceksin, e, tavafta yapamayacaksın, mescidi harama ve diğer mescidere giremeyeceksin. Bu itibarla bunda ağlanacak, üzülecek bir şey yok. Allah seni eczni iptal etmez, Allah sevabını zayi etmez. Ne olacak? Bekleyeceksin, temizleneceksin, temizlendikten sonra abdestini alacaksın, vazifelerini yapacaksın. O müddet zarfında da ihramda kalırsın. Bunda bir sana zarar yok, sıkıntı yok. Bu yurdu sallallahu aleyhi ve sellem anamızı ettiler. ...teselli buyurmak üzere... ...ona hüküm beyan ettiler... ...o da tabi birçok hükmün anlaşılmasına sebep oldu bu hadise... ...hadis-i şerifte beyan edildiği üzere... ...e demek ki... ...Aişe anamıza bu hükmü böyle beyan etti... ...kendi hanımlarında bu tatbikatı uyguladı... ...bütün ümmetin hanımlarına bunları... ...haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem... ...e şimdi nereden çıkmışlar... ...nereden türemişler? ...hiçbir kitapta yeri olmayan bir fetvayı vererekten... Ya yani bunlar tefsir dersleri yapıyorlar... ...bunlar yayınlar yapıyorlar... Başörtülü hanımlarımız efendim bacılarımız efendim kardeşlerimiz yani nasıl bunlara kapılabiliyorlar nasıl eşleri bu işe uyanmıyor bunları uyandırmıyor bu halde sen nasıl namaz kılarsın nasıl Kur'an okursun Allah muhafaza yani dinden imandan çıkarsın insan bile bile abdestsiz günah vaziyette yani secde eder mi ya Namaz kılar mı? Camiye girer mi? kâbeye girer mi? Kur'an okur mu yani? Bu nasıl bir haramdır? Bu nasıl bir günahtır? Ne zamana geldik? Resulullah'ın haber verdiği zamana geldik. Kadınlar hayırken namaz kılacak diyor ya. Ne acayip önemli bir şey. Bu hadise. İbni Ebi Şeyben Musannefte rivayet ahmet Hanbel Züht isimli rivayet ediyor. Hakim rivayet diyor bu rivayette. Bu nasıl bir mucizedir? Benim aklım fikrim durdu tabi. Namazla ilgili eseri yazarken... Çok e, kitaplar mı talah ettim, çok rivayetleri araştırdım, kaynaklara ineyim derken hiç duymadığım, görmediğim şeyleri gördüm. Tabi okursan görürsün, size e, bir ilim hazırlayalım, bir eser hazırlayalım dedik. 35. sayfada bu hadis-i şerif. Ayrıyetten zaten namazla ilgili önemli meseleler bölümü açtım. Namazla ilgili önemli meselelerde Allah rızası için rica ediyorum, özellikle hanım kardeşlerime bu hususta çok duyarlı olmalarını, yani... Birçok e, hanım kardeşimizin, yani başları örtülü, tesettürleri ayet eden, helal haram gözeten, maalesef efendim kasıtlı veya kasıtsız, tabii ki kasıtsız diyemiyorum çünkü e, bu kadar ilim tahsil etmiş insanlara kasıtsız nasıl diyeceğim yani, bu kadar ayeti hadisi benden evvel görmüş insanların yaşıları benden fazla, e, bu insanlar nasıl çıkarlarda kadınlara bu namazı orucu müşahede ederler? Oruç da yasak. Oruç da tutamaz. Ancak allah Teala orucu bağışlamıyor. Çünkü oruç e, senede bir ay, bir ayda da kadının hayız göreceği en fazla on gün. E, bu on günü de bir daha sene Ramazan'a kadar aradaki günlerde tutması çok kolay. Bundan dolayı onu bağışlamamış. E, beş vakit namaz, günde beş kere tekrarlanıyor. E, bu hayız hali her ay tekerrür ediyor. Bunların kazası e, zor olur diye Rabbimiz kadınlara e, rahmetinden, bütün kullarına rahmet sahibidir ama hanım kardeşlerimize Allah'ımızın özel bir lütfu olarak onlardan namazı ışkalt ediyor. Ve namazı kaza etmelerini şart koşmuyor, o namazı onlara bağışlıyor, hediye tasadduk ediyor. Bir defa Allah'ın hediyesini reddetmek olur mu, A ayrıyetten kılma dediği zaman kılmak olur mu, yani Allah'a karşı Celle Celaluhu, onun dinine karşı böyle bir direniş hükümlerine emirlerine karşı böyle bir direniş olur mu? Şimdi bu hususta hakikaten ben çok üzüldüm. Tam da bu eseri namazla ilgili kitabımı e, had, e, yazma sırasında bu haberler bana ulaştı. Ben evvelce bazı efendim profesörlerin, doçentlerin bu hususta konuştuklarına rastlamıştım. Efendim, çok da üzülmüştüm ama bunların çok tesiri olmaz. Bunların zaten ehli sünnet ve cemaat camiasından çıkıp sıyrılmış oldukları halkımız tarafından bilinmektedir, takdir edilmektedir. Bu itibarla bunlar etkili olamazlar diye de çok üzülmüyordum. Ama şimdi birkaç sene sonra bu duyduğum haberler ...yani İslami televizyonlar ve radyoların sahipleri olan bazı cemaatlerin... ...lider konumunda olan hocalarının... ...bu durumda kadın namaz kılar dediklerini ve... ...birçok e, bacımızın daha iyi zannede namaza başladığını duyunca... ...şaşırdım kaldım. Bir yandan İslam kolaylık din diyorlar... ...bir yandan efendim bizim için bunlar işi zorlaştırıyor... ...işte yok bunlar çok aşırı gidiyor, müteasip gidiyor... ...bunlar işte gelenekçi şöyle böyle... Bu kadar senedir ehl e bu yönden saldırı yapan bu kişiler, şimdi Allah'ın farz etmediği noktada farz et iskat eti, kazasını bile emretmediği bir namazı hanım kardeşlerimize hem de hasta ve güçsüz kan kaybettikleri bir hallerinde farzdır, mecbursunuz, kılacaksınız diyecek kadar çelişki içerisinde oluyorlar. Yani hani İslamet kolaylık diniydi, bize diyordunuz ki siz İslam'ı güçleştiriyorsunuz. E şimdi siz nasıl Allah'ın farz etmediğini farz ediyorsunuz. Allah'ın Haramını helal ediyorsunuz yani. Onun için durum vahim. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Elbette kadınlar kıyamet yaklaştığında ki hakikaten kıyamet alameti olarak görülmesi lazım. Ee, ne yapacaklar? Namaz kılacaklar. Onun için lütfen bu hususta ben ayrıntılı olarak delilleri serdettim. Bütün hanım kardeşlerimize Allah rızası için rica ediyorum. Hayır halinde namaz kılan kadınların felaketleriyle ilgili 237. sahifesinde e, kitabımızın bu husustaki rivayetleri e, bulabiliyorsunuz. Namazın hangi hallerde? terk edilebileceği ve terk edilmesi gerektiğiyle ilgili rivayetler. Ondan sonra bu husustaki gelirler 461. sayfede, sayfa sahip olarak da veriyorum tabi firiste de bulabilirsiniz ama ben sizden Allah rızası için Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem dininin hatırı için, bize bırakılan bu İslam emaneti, bu din emanetinin korunması için ve şu ahir zamanda dinimizin bozulmaması için, hanım kardeşlerimiz bir seferberlik ilan etmenizi Allah için rica ediyorum. 461. sayfede kadınların namazlarına mani olan haiz ve nifas halleri, buradaki hadis şerifler hepsi Buhari'den Müslim'den, ondan sonra diğer sahih kaynaklardan, e, ravileriyle, ciltleriyle, sahifeleriyle, e, haiz kadınların namaz kılmamaları gerektiği ve kılmalarının büyük bir, e, tehlike olacağı, Allah muhafaza ve kılmaları kesinlikle yasak olduğu gibi, kaza etmeleri de gerekmiyor, kazaları da gerekmiyor ben kaza edeceğim dese o da muhalif, bak bir kadın geldi Haşa dedi ki hayırken kılmıyoruz tamam, ama temizlenince kaza edelim mi? Haşa anamızın ona cevabı Bukhari hadisinde ne diyor? Sen harici mezebinden misin? Ehli sünnet dışına mı çıktın diyor kadına? Temizlendiğim zaman kaza edecek miyim diyene bile sen harici misin diyor. Biz Resulullah'ın eşiyiz, hanımıyız. Onun yanında yaşadık. Bütün bu hükümleri ondan öğrendik. Hayz oluyorduk, namazı bırakıyorduk. Temizleniyorduk. Resulullah bize kılın bu namazı demiyordu. Siz nereden çıkarıyorsunuz bu işleri karıştırıyorsunuz diye. Ta o zaman sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Ondan sonra bu hadisin sonunda da geleceği üzere bu ehl-i sünnet dışı fırkaların bu İslam kulplarını bozma gayreti içine girenlerin Allah'ın helallarına haram haramlarına helal etmeye çalışanların durumu çok büyük tehlikede bunlara uyup bunların lafına kanıp da hayır nifaz hallerinde namazla kadınlarımızla felaketi olarak bu yetmez mi ki Allah'ın bu kısım insanları Beccal'la birlikte mahşere çıkartması Allah üzerine bir haktır. E şimdi, e tamam ben böyle bir şey yapmıyorum deyip de, e, tabii ki kurtulursunuz, kurtuluruz inşallah ama, yine de lütfen bu akımlara, bu cereyanlara kapılan bacılarımızı mutlaka ikaz ederek, etiketi ne olursa olsun, profesör de docent şuydu, buydu, ismi ne olursa olsun, Efendim vasfı ne olursa olsun, unvanı ne olursa olsun, bilgisi ne olursa olsun, konuşma usulü ne olursa olsun, Allah ve Resulüne karşı beyanda bulunuyor. Allah ve Peygamber işte burada ben size bütün kaynaklarını veriyorum. Bak siz insaf sahibi, akıl izan sahibi insanlarsınız. Hepinizin bir kültür seviyeniz var. Ben sizin de anlayışınıza inanıyorum ve güveniyorum. E zaten ananızın dili tercüme etmişiz burada. Diğer hoca efendilerle sorabilirsiniz. Bu hadislerin kaynaklarını araştırabilirler. Ondan sonra benim yaptığım tercümeleri ka karşılaştırabilirsiniz, kıyaslayabilirsiniz. Siz de çevrenizde armut toplamıyorsunuz ya bu kadar. insanlarla görüşüyorsunuz. 461. sahibe. Bak bu hafta bu seferberliği başlatalım. Çok üzülüyorum. Üzüntümü sizlerle paylaşmak zorunda kalıyorum. Şu eli sünnet mezemi, şu dinimizin kulpları birer birer kopmaya başlamasın. Bu sapıklıklar bizim zamanımızda türemesin. Bu İslam'a sünnete uymayan hareketler bizim zamanımızda, bizim yaşadığımız zamanda revaç bulmasın. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh Biz hayattayken, biz sağken, biz diriyken, biz yaşıyorken, biz yiyorken, içiyorken dinimizden bir şey eksilebilir mi diyordu. E şimdi bizim dinimizin en büyük meseleleri yani abdestsiz, guslü zünü vaziyette insanlara namaz kıldırılacak fetvalar uyduruluyorken nasıl seyirci kalacağız? Nasıl etkiye yapmayacağız? Nasıl cevap yazmayacağız? Siz bunu dinleyeceksiniz de nasıl aktarmayacaksınız? Nasıl bu delilleri paylaşmayacaksınız? Allah için mesulcünüz. Bak biz geceleri uyumuyoruz sabahlara kadar çalışıyoruz. Bu kaynakları size hazırlıyoruz, buluyoruz önünüze. Efendim koyuyoruz. Eşini bunu okumanın ne zorluğu var? Bunu nakletmenin, anlatmanın ne sıkıntısı var? işte tek haşr olmamak için nebilerle, sıttıklarla, şehitlerle, salihlerle haşr olmak için inşallah ne yapacağız? Bu ilmi yayacağız. Bu batıllara yol vermeyeceğiz. Prim vermeyeceğiz. Bak 461'den 470'e kadar bunun delillerini saydım. Ondan sonra 470'te günüp kimselerin hacdi ve loutsak kadınlara haram olan şeyler. Madde madde madde Farz veya nafile hangi namazı kılamaz? İşte, tilav et yapamaz. Nafile bile olsa Kabe'yi tavaf edemez. Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Bir suret olsun, bir ayet olsun, bir ayetten daha az bir şey. Yazılı olan kağıt veya levhaya el dokunamaz. Hepsinin delilleri, delilleri, hadisleri geçip gitmek kastıyla bile olsa efendim ne yapamaz? Camiye giremez. Kur'an okumak kastıyla ne yapamaz? Hiçbir Kur'an okuyamaz. Evet. Resulullah öyle buyuruyor. La efe ol velel haizu ile Kur'an günü olan adam Hayızlı kadın, lohusa kadın... ...Kur'an okuyamaz... ...helal değil, haram... E nasıl namaz kılacak Kur'ansız? Böyle bir şey olabilir mi ya? Onun için... ...472'ye kadar gidiyor... ...61'den 72'ye kadar... ...Allah için herkes bu bölümü açsın... ...okusun... E, gücün nispetinde artık insanlara bu ilimleri ulaştırsın... ...efendim... ...adresini versin, kitabı tanıtsın... ...böylece şuradan şuraya kadar oku desin... ...ve bu deliller arapçası metni, kaynakları, tercümeleriyle beraber önünüzde hazır. Artık e, telefon etmeye, ona bunu sormaya biliçim yok. Aç önünü oku. E, ve insanlara da oku. E şimdi e, ama işte falan hoca böyle dedi derse Allah muhafaza etsin. İşte o Allah'a karşı, peygambere karşı sallallahu aleyhi. Ve sellem, bu kadar ayet ve hadise karşı e, beyanda bulunan insanı artık hala dinleyebiliyorsa Allah Allah. Min jakikur <gülüyor> Mübadimatebe yeni leül Huda, dost doğru ilimler hidayet ve hak kendisine açıkça belirdikten sonra kim peygambere karşı gelirse hangi hocayı dinliyorum dersedir, Hiçbir hoca ne dedim etiketi vasfını olursa olsun ayet ve hadisin karşısında tutulamaz tercih edilemez ve dinlenemez. Ve tebliğ edileceği müminin bugüne kadar icma ümmet var müminlerin yolu 14 küsur asırdır müminlerin yolu ameli tatbikatı bu yöndedir. Hiçbir hayızlı camiye girmemiştir, namaz kılmamıştır, şu müşah edilmemiştir. Efendim, müminlerin yolundan başka yollara uyarsa, <Sessizlik> onu o tuttuğu yolda izci kılarız. Çünkü o cehenneme kadar onu götürecektir. Ve nuslihi cehennem, onu cehenneme sokarız. Allah buyuruyor, ve saat masira, o ne kötü varış yeridir. Dolayısıyla, icma ümmetten ayrılmak, bu gibi şaz, Şaz bile diyemiyorum ya. Hiçbir kitapta yeri yok ki şaz ya. Bu nereden çıkarıldı, nereden uydurulduysa Allah muhafaza buyursun. Bu hususta sizi uyarıyorum. Ben vazifemi yapmaya çalışıyorum. Benim gücüm bu kadar. Ama sizin hepiniz vazifelisiniz. Bunları ben duyduğuma göre, e tabi siz de bir şekilde duyarsınız veya bu akımlar yavaş yavaş, yavaş buluyor, efendim taraftar buluyor, işte gel falan hocanın tefsir dersini dinle, şunu dinle, bunu dinle derken ondan sonra Allah muhafaza etsin. Bunların ne karları var bu işten ben anlamıyorum. İslam'ı bozmaktan başka fikarları yok. Ya da işte bazı batıl mezhep sahipleri, ehl-i sünnet fırkalarla özellikle yurt dışındaki artık şianın bazı kollarıyla vesaire irtibatları mı var? Nereden bunlar bu zehri yutmuşlar ve bu milleti yutturmaya çalışıyorlar? Ben bunu bilemiyorum ama ben size okuyorum. Ve le tesbukun tariqan man kana qablukum. Hazb al-quzzati ve Yemin ediyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden önce geçen Yahudi ve Hristiyanların yoluna tıpı ona bir takunyayı bir takunyaya göre dayayıp kestikleri gibi ölçü aldıkları gibi efendim ondan sonra bir okun tüylerinin birbirine göre ayarlanıp kesilmesi gibi yani tıpatıp tıp uyacaksınız. La tuktuuna tariqatuhum la siz onların yolunu şaşmayacaksınız, onların yolda sizi şaşmayacak. Neydi onların yolları? Dinlerini tahrip etmeleri. Tevrat'ı değiştirdiler, İncil'i değiştirdiler. Kim değiştirdi? Tabii ki ehbar, ruhban, hahamlar, Papazlar, rahipler. Bunlar birleştiler, toplandılar, rüşvetler aldılar. Bazı teklifler neticesinde, cazip teklifler neticesinde neler yaptılar? Kitaplarını değiştirecek kadar ileri gittiler ve dinlerini parça parça ettiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki işte aynı eli kitap Yahudi ve Hristiyanlar nasıl dini değiştirdiler, kendi dinlerini o zaman parça parça ettiler, kulklarını efendinin kulklarını birer birer çöktülerse siz de bunu yapacaksınız. Hatta tepka, firkatan çok fırkalardan iki cemaat kalacak, takul ihtiyaç onların da biri kalkacak ne diyecek? Ma ba lusolevatil kams? La ne? Ya bu beş vakit namaz da nereden çıkmış ya? Bizden öncekiler bu kadar asırdır beş vakit kula kula canları çıkmış, bunlar sapıtmış ya. E niye? inne makale Allah Kur'an'a baksana Allah ne buyuruyor? Rakibiz ve zulfe Gündüzün iki ucunda, bir de gecenin yakın saatlerinde kılın diyor. La O zaman üç vakit kılın yani buradan bu halde üç çıkıyor diyorlar. Ya Muhammed Mustafa mı anlamadı Sallallahu Aleyhi ve sellem. Bu kadar sahabe abim mi anlamadı? Bak o artık. 14 asır geçmiş. 5 vakit namaz üzerinde ittifak olmuş. Halbuki ayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bunlar hep haber verdi. Kur'an'a bakarak illa ben Kur'an'da bulduğumu uyarım Kur'an'da görmediğime uymam diyenler çıkacak. Ve bunlar sapıtacak. Bunlar helak olacak. Ama yakında bunlar türeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları haber verdi. Sizin birinizi koltuğuna yaslanmış vaziyette tam tarif ediyor bak. Koltuğuna yaslanmış Allah, Allah. Diğer bir hadis-i şerifinde de bu e, husus karnı tok, sırtı kalın, ense kalın, koltuğuna yaslanmış. Efendim adama soruyorsun senin bu hususta dayanağın ne? Diyor ki koltuk başka bir dayanağım yok. Adam koltuğa dayanmış, karnı da tok. Aleyküm Kur'an. Ama Kur'an'a bakın arkadaşlar. Hadis sünnet falan karıştırmayın. Ve halal fe helal haram Kur'an'da helal bulursanız helal deyin, haram bulursanız haram deyin. Ama Resulullah sakal tıraşını haram etmiş. Ya inanma be. Altın yüzük harammış. Ya bırak sen. İpek giyme gelirem. Ya öyle şey olur mu ya? Namaz beş bakmış. Nerede var ya? Böyle böyle diyecekler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bu Ebu Davud Ahmed Hanbel Tirmizi İbn Mace Efendim, Darakutni İbn Hibban kaynak kaynak kaynak kaynak Burada bunlar niye verildi Kainatın efendisi buyuruyor ki sakın sizin birinizi koltuğuna yaşlanmış vaziyette değil emrumin emrimi min ma evne etuan benim emirlerimden yasaklarımdan hadislerden bir hüküm kendisine geldiği zaman feku lanetlediğim havcenafi kitabül la etba'na Bilmiyorum ya ben Kur'an'da görmediğime uymam inanmam. Ter vaziyette bulmayayım, rastlamayayım. Sonra şefaatimden mahrum olur. Men terakke sünnetiyle şefaati yolumu terk edene şefaatim ulaşmayacak. Ondan sonra Havz-ı Kevser'den kovulur. Havz-ı Kevser'in başında Muhammed Mustafa duracak. Sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ümmetine içirecek. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Dört köşesinde dört halife bulunacak. Bazı ümmetlerim gelecek, melekler onları kovacak. Yabancı develer havuzun başından kovulduğu gibi. Diyeceğim, acıyacağım, üzüleceğim. Ey Allah, melekleri gönderin, onlar da benim ümmetlerim içireyim. Ciğerleri paharlenmiş, dudakları patlamış, mahşer güneşinde kalmışlar. Melekler yiyecekler bunlar, senin ümmetlerin görünüyorlardı, geçiniyorlardı ama senin yolunu senin ardından terk ettiler sünnetlerini perişan ettiler işte onun için de buyuruyor ben ne yapayım ben çok isterim bütün ümmetimi kurtarayım ama adam kalkıyor Kur'an'da olmayana inanmam diyorsa hadis-i şerifleri inkar ediyorsa sünnet seni inkar ediyorsa e bu adama Resulullah ne yapsın? sallallahu aleyhi ve sellem onun için öyle buyuruyor Kur'an'da haram olmayan bir şey hadiste haram olmaz demeyin Buyuruyor ki <gülüyor> Sizin biriniz koltuğuna yaslanmış, keyfi yerinde, fikri yerinde Sonra zannetmesin ki Allah Kur'an'da olmayan başka bir şey haram etmemiştir. Ela agah olun, kafanızı çalıştırın. Ve inni vallahi ve avzu emercü ve neheytu an eşya Allah'a yemin ederim ben vazettim, ben emirler verdim, ben yasaklar verdim, bazı şeyleri emrettim, bazı şeyleri yasak ettim. İnne Kur'an evektir. Onları Kur'an'da bulamazsınız. Onlar aynı Kur'an gibidir. Çünkü ayetin de hadisin de kaynağı birdir. Hepsi vahiyden yanıyor. Kur'an'ın bir tek farkı var. Namazda tilavet oluyor. Çünkü lafzı da mucizedir. O itibarla Kur'an namazda tilavet geçiyor. Hadisten tilavet olmuyor. Yoksa hüküm bakımından hiç fark etmiyor evetler. Hatta Kur'an'dan da fazladır. Çünkü hadis-i şeriflerde gelen hükümler tabii Kur'an'dan kat kat fazladır. Allah Teala "Ekîmûs salâte" namazı hakkıyla kılın buyuruyor. Kaç vakit, kaç rekat bunları buyurmuyor. Çünkü o zaman Kur'an yüzlerce cilt olması lazım bütün bu teferruata girdiği zaman. O zaman kim hafızlık yapacak, kim ezberleyecek? Kur'an anayasa gibi düşünün. Bu anayasadan sonra onun tabii ne kadar yasa, her madde, madde, madde açılıyor. E Kur'an'da bunları aramak zaten mantıksızlık. Zekat verin diyor bu kırkta bir aa, koyundan ne kadar keçiden şu kadar, gümüşten ne altından ne işte şu e şimdi hangi mala zekat hangi mala zekat düşmesi, bir zekat hakkında yüzlerce cilt dolusu ulema kitap yazılıyor. E bunlar hadis-i şeriflerden, müştehitlerin iştahatlarından çıkarılıyor. Bunları Kur'an'da nerede bulacaksın ya? Ona bakarsan sen ne yapacaksın yani? Kur'an'da neyi bulursun? Tabii ki Kur'an, genel hatlarıyla. Peygamber gönderdim size, onun ne verdiğini alın. Ve onun yasakladığını bırakın. Buyuruyor. E bu ayet buna delil geliyor. Bir tane kadın geldi, i̇bn Mesud Hazretlerine radıyallahu dedi ki, Ey i̇bn Mesud, ben dedi, haber aldım işittim ki sen efendim işte peruk takan, saçlarına saç ekleten, ondan sonra tüylerini yolduran, bazı böyle uygunsuz şeyler yapan kadınlara lanet ediyormuşsun. Ondan sonra dişlerini yonturan dişlerin arasını aç, açan böyle bir e, erkekleri cezbetmek cezbetmek için yasaklanan bazı fiilleri yapan kadınların lanetinin sebebini sorunca ve mali <gülüyor> lananum el Allah'ın kitabında da lanetlenmiş olan, ondan sonra Peygamber'in de lanetlemiş olduğu kişilere ben nasıl lanetlemeyeyim deyince kadın daha hafıza kadın. Dedi ki ben Kur'an'ı baştan sona biliyorum dedi ezbere biliyorum okudum kaç defa Kur'an'da bu konuda bir şey yok dedi. İbn-i Mesud dedi ki sen öyle zannet. Bak ne buyurur peygamberim ne verdiyse onu alın. bu hati okudu. Yani ne demek? E in len kunti qara'tih fekad wajedtih sen Kur'an'ı doğru okusaydın onu bulurdun dedi. Peygamberimin yasağından kaçın çünkü onun yasağı benim yasam. Allah bu deveni tuta resul fekad. Allah peygamberi tutatna. Allah tutatmış olmuş. Resulullah buyurdu ki: "Sallu kem sekun 5 vakit olarak kılın. Ebittce sallu kem ma raicun Beni görün bakın nasıl kılıyorsam öyle kılın. Hudiyanni ve nasikun bak hac yaptırdı 100 bin sahabeden fazla. Ha e, veda hac bir kere hac yaptı zaten sahabeye göster. E, hac vazifelerinizi benden alın." E tabi ki bu hadis-i şerifler devreye girmese Kur'an'ı kim izah edecek? Allah Teala Kur'an'ı Habibine sadece ulaştır, duyur diye göndermedi. Şimdi bunların savunduğu tezleri nedir? Diyorlar ki o peygamber sadece bir mikrofon gibidir. Yani sadece ulaştırıcıdır, duyurucudur. E o bir izah getiremez, bir hüküm getiremez. Olur mu öyle şey efendim? Allah Teala Ve "Enzelna ileyke zikra litubeyyine lin-nas" diye ileyhim buyuruyor. Habibim bu Kur'an'ı sana niye indirdik? İnsanlara ne indirildiğini onlara açıklayasın diye. Yani ulaştırasın diye dediği yerler var ama bu ayette de ne diyor? Açıklayasın diye tebyin, huzaha kavuşturmak, detaylı bir şekilde, tafsiratlı bir şekilde beyan etmek, açıklamak demektir. Ee, yoksa bu bedri sıtlık bile Kur'an'dan bir şey anlayacak hali yok. Çünkü salat kelimesi Arapçada dua manasına geliyor. Ama bu dua nasıl yapılacak? İşte bu öncesinde abdest şartı var, kuşuru var. Yok efendim işte kıyam durulacak, kıraat yapılacak, rükuya eleyecek. Tabii ki namaz dua, tabii ki namaz zikir. Ama bunun bir şekli var, vakti var, saati var, rekati var, efendim, şartı var, bozanı var, haramı var, mekruğu var. Yani bunu sen Kur'an'da nerede bulacaksın ya böyle karlık olur mu? Onun için Kainat Efendisi bunları haber verdi. Bak adam diyecek ki diyor, beş vakit namaz da nereden çıktı ya? Kur'an'da üç vakit var. Nerede üç vakit var? Kur'an'da ne üç diyor ne beş diyor. Kur'an'da sadece vakitlerini söylüyor ama bu kadar ayetler var. Kur'an-ı Kerim'de beş vakit namazın hangi ayetlerde geçtiğine dair, Yine namaz kitabımda 17. sayfada namazın 5 vakit olarak farziyetinin Kur'an-ı Kerim'den delilleri bahsinde 17. sayfadan başlayarak hangi ayetler buna e, delalet ediyorlar 22. sayfaya kadar bunları tek tek manalandırmışız. Bunların hepsini burada şu anda anlatacak vakit bulamıyor. Ama ve tekulül kura diğerleri de kalkacak diyecek biz Allah'a melekler gibi imanımız var bizim içimizde ne kafir var ne munafık var böylece efendim kendilerini en ileri gelen Müslüman, İslam'ı en iyi anlayan e, Kur'an'a tam bağlı olan e, kişiler olarak tanıtmak gayretine girecekler sünnetleri inkar edecekler e, efendim e, Kur'an'a uyuyoruz derken insanları Allah'ın dininden kitabından uzaklaştırmış olacaklar. Hakkuna alellâh'ın yahşurâh namâed deccâ. Bunları deccalla birlikte mahşere çıkarıp cehennemin dibine yollaması Allah üzerine bir haktır buyuruyor. Onun için dikkat edelim. Bak bize ilk sorulacak namaz. Ama şimdi namaz kılalım derken de azap olmayalım. Namazın ehemmiyetini güzel öğrenelim. Namazın faziletlerini güzel öğrenelim. Namaz namazın e, muhafazasının anlamını güzel öğrenelim. Bursa ki bütün hadisler rivayetleri okuyalım ve yarın ahirette mahrum olmayalım, mahcup olmayalım, rezil olmayalım, namaz kılanlara verilen müjdelerden müstefid olalım. Ya, namazsızları, namaz terk edenleri e, bekleyen tehlikelerden uzak olalım. Allah Teala'nın en ziyade kabul ettiği, en sevdiği bu amelden mahrum olmayalım. Bu hususta Tabii ki hadis-i şerifler çok, rivayetler çok inşallah. Önümüzdeki derslerde değişik konularda size e, bilgiler vermeye, hadis-i rivayet etmeye devam edeceğiz. Ama siz inşallah ilk iş olarak namaz kitabını elinize alın, sıralı ders yapın. Böyle bir kere konuşmakla, dinlemekle tabi bir izah oluyorsa da kalıcı olmayabilir, kafalarınızda kalmaz. Onun için bütün bu dediğimiz meseleleri kaynaklarıyla, hadis-i şeriflere bakarak, ibadet niyetiyle, arkadaşlar aranızda toplandığınızda okuyarak, birer hadis-i şerif, birer mesele e, müzakere ederek inşallah ilk sorgumuz olan namazdan e, efendim kolayca geçmek için, namazın şefaatine erişmek için, namazın nuruna dünya ahiret kavuşmak için şimdiden namaz hususunda Konuşmacı olalım, dinleyici olalım, davetçi olalım, ça çağırıcı olalım ve namaza çok önem veren ve namaz konusunu insanlara yaymak üzere hizmet eden insanlar arasına dahil olalım ki inşallah İslam kulplarının en önemlisi olan namaz kulpuna tutunarak dünya ve ahiret kurtulalım diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz ve Hayırlı uzun ömürlerle, sahat ve afiyetlerle önümüzdeki günlerde tekrar tekrar bu gibi meclislerde buluşma temennilerimizle. Ve ahiru da'vananil hamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve selleme teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.